Euzubillahimineşşeytanirazim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitab-ı Mevakit-i Salat. Namaz vakitleri kitabı. Bir, namaz vakitleri ve faziletleri babı. Ve Yüce Allah'ın şu kavli, çünkü namaz müminlerin üzerine vakitleri belli bir farz olmuştur. Nisa suresi 103. ayet. Yani Allah müminler hep o farzın vakitlerini tayin etmiştir. Bize Abdullah İbni Mesleme tatlısı dedim, şöyle dedi. Ben Malik'in huzurunda okudum. O da İbni Şah'tan, o şöyle demiştir. Ümer İbni Abdülaziz bir gün ikinci namazını geri bıraktı. Yanına Zulayyip İbni Avamın oğlu Ümre geldi ve ona şu haberi verdi. Nugre İbni Şube,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 Ravi Şakik i̇bn Seleme El Esed'i biz kendimiz huzeyfeye sormaya cesaret edemedik de Mesrub i̇bn Eca'da kapı kimdir diye sorduk. O da kapıyı ondan öğrenip kapı ömerdi dedi. İbn-i Mesrub Radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir kimse yabancı bir kadından bir öpücük aldı. Mütakiben o zat peygambere geldi ve olan işi haber verdi.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 Vakti içinde kılınan namazın fazileti babı. Bize şu ve tahdis edip şöyle dedi. Bana verit i̇bn Ayzar haber verdi. Şöyle dedi. Ben Ebu Amr Es-Şeybani'den işittim diyordu. Abdullah İbn-i Mesudun işaret ederek bize şu evin sahibi tahsis edip şöyle dedi. Peygambere amellerin hangisi Allah'a daha sevgilidir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.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 Şüphesiz Rabbi ile münacat eder. O halde sakın sağ tarafına tükürmesin. Velakin tıkıştığında sol ayağının altına tükürsün buyurdu. Ve Sadık arı ve Katada'dan şöyle dedi. Ön tarafına yahut da önünü tükürmesin. Velakin muz kalırsa ya da sol tarafına ya da ayaklarının altına tükürsün. Ve şube İbn-i Hattac yine Katat olmak üzere şöyle dedi, önüne ve sağına tükürmesin ve lakin ya da sol tarafına ya da sol ayağının altına tükürsün. Hümeyt de Enes'ten o da peygamberden olmak üzere şöyle buyurdu, bu söyledi, namaz kılması olan kimse kıblesine karşı ve sağ tarafına tükürmesin lakin sıkışırsa sol tarafına yahut sol ayağının altına tükürür.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 Salih i̇bn Kaysan şöyle dedi, bize El-Araç Rahman, ondan başkası Ebu Hureyla'dan tahdis etti. Salih i̇bn Kaysan dedi ki ve yine Abdullah i̇bn Umer'in himayesinde bulunan Nafi Abdullah İbn-i Umer'den tahdis etti. Ebu Hureyla ile i̇bn Umer bu ravilerden her birine Resulullah'tan tahdis etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu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 şiddetli olduğu zaman namazı serin vakti bırakıcılar olarak namazdan geri durun. Ta tepelerin, gölgelerin uzamış, gördüğünüz zamana kadar buyurdu. Bize de Sufyan İbni Uyayn'e tahdis edip şöyle dedi. Biz bunu Ez Zuhri'den ezberledik. O da Said İbni Musayyip'ten, o da Ebu Kurayr'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.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 Binanelayı sıcak şiddetlendiği zaman namazın selimine bırakın buyurdu. İbn Abbas, Tetefeyu Zilaahu gölgelerin meyillerin mir döner. En nahal 48 demek dedi. 11. Bak. Öğle namazının başlangıç vakti güneşin tam ortadan batıya meylettiği sıradır.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 İbn-i o da i̇bn Abbas'tan tahsis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle ile ikindiye akşam ile yattığı birlikte yedi rekat ve sekiz rekat olarak kıldırdı. Eyüp Sahti yani Cabir'e muhtemel ki muhtemel ki bu yağmurlu bir gündüz ve gecede olmuştur. Dedi Cabir de muhtemeldir dedi. 13. İkindi namazının vakti bağlı. Ve Ebu Usame Hişam'dan Güneş Ayşe'nin odasından çıkmadan dedi. Bize Enes İbni İyad Hişam'dan o da babası Urve'den tasbis etti. Ayşe radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını Güneş Ayşe'nin hücresinden çıkmamış haldeyken kılar da demiştir. Ayşe radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ikindi namazını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 İmam Malik, Yahya İbni Said, Şahit İbni e, Ebi Hamza İbni Ebi Hafsa güneş yükselmeden önce diye rivayet etmişlerdir. Bize Avs Seyyar İbni Salem'e selam eden haber verdi. O şöyle demiştir. Ben ve babam Ebu Merze El Eslemi radıyallahu anh'ın yanına gittik. Babam ona Resulullah fal yazılmış namazı kılardı diye sordu.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 Ebu Berze'nin akşam namazı hakkında söylediği sözü unuttum. Ebu Berze şöyle devam etti. Resulullah sizin atama adını vermiş olduğunuz yatsı namazını geri bırakmayı severdi. Tercih ederdi. Bu namazdan evvel uyumayı ondan sonra oturup konuşmayı kerih görürdü. Hoşlanmazdı. Sabah namazında da insan kendi yanında oturanı tanınacak kadar aydınlık olduğu zaman çıkar ve bu namazda 60'la 100 ayete kadar okurdu. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz ikindi namazını kılardık. Sonra insan Amr İbni Af oğulları sonra insan Amr İbni Af oğulları yurduna giderdi de onları ikindi namazını kılıyor bulurdu. Bize Ebu Bekir İbni Osman İbni Sehl İbni Huneif'ten haber verip şöyle dedi. Ben Ebu Umame Esad İbni sevdim, işittim. Şöyle diyordu. Bir defa Ümer Abdur Aziz arkasında gölge namazını kıldık. Sonra çıkıp Enes İbni Malik'in yanına girdik. Biz onu ikindiği kılıyor halde bulduk. Ben ona ey amcam şu kıldığın ne namazıdır diye sordum. Enes ikindi namazıdır. Bu namaz vaktiyle beraberinde kılmakta olduğumuz Resulullah'ın namazıdır dedi. 14. 2 İkindi namazının vakti babı. Ez Zuhri şöyle demiştir. Bana Yenes İbni Malik radiyallahu anh tahdis edip şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş henüz yüksek ve dipdiri olduğu halde ikindi namazını kıldırdı. Namazdan sonra avaliye gidecek insan giderdi de güneş hala yüksekte bulunurken onların yanına varırdı. Ravi der ki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 Bize Malik Nafi'den, o da i̇bn Umer radiyallahu haber verdi ki o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını vaktinden kaçıran kimse sanki elini ve elinden kaçırmış gibidir buyurdu. Ebi Abdullah şöyle dedi. Yeterukum malen bize amellerinizi eksitti, eksitti demektir. Kendisinin bir yakını ve öldürdüğüm yahut ona ait malı aldığım zaman vetet çoruğu denir. 16 İkindi namazını terk eden kimsenin günahı babı. Ebu Melik şöyle demiştir bize bulutlu bir günde burayı da ile Gazze'de bulunduk. Burayı da şöyle dedi: İkindi namazını tacir ediniz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kasten terk ederse amali batıl olur buyurdu. 17. İkindi namazının fazileti babı. Bize İsmail Kays'tan o da Celil'den olmak üzere tahsis etti. Celil İbni Abdullah ve Celil radıyallahu şöyle demişti. Bizden Peygamber'in yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece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 Alık olmamanıza muhtedir olursunuz. Onu olursanız onu yapın. Sonra şu ayeti okudu. Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et. Kaf suresi 39 ayet. İsmail İbn Ebi Halit, bu namazları yapan yapın, takın namazlar sizden kaçıp gitmesin demiştir. Bize Malik Ebu Zinat o da.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 İkindi namazı vaktine kadar onunla çalıştılar. Sonra onlar da aciz kaldılar. Onlarda birer kırat olan gündelikleri verildi. Sonra bize Kur'an verildi. Güneşin batmasına kadar çalıştık ve bize ikişer kırat olarak gündelik verildi. Bunun üzerine Tevrat ehliyle İncil ehli ey Rabbimiz onlara ikişer kırat bize ise yalnız birer kırat verdin.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 Ebu Necaşi ki o da Ata İbn Suheyb bin Suheyb'dir. Tahdis edip şöyle dedi. Ben Rafi İbni Hadis radiyallahu anh'dan O şöyle diyordu. Biz akşam namazını Peygamber ile birlikte kılardık da her birimiz namazdan çıktıktan sonra attığı okların düştüğü yerleri muhakkak görürdü. Bize şube saatten ona Muhammed İbni Amr İbn Hasan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 Fedeviler takımı sizin şu namazınızın yani akşam namazının isminde size galip gelmesinler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yahut Abdullah İbni Mukaffal el-Müzenni deviler akşam namazına işah dedi. 21. Hadiselerde işah ve atemenin zikredilmesi hadislerde işah ve atemenin zikredilmesi ve Ateme ismi, İşa manasına kullanmayı caiz veren kimse babı. Ebu Hureyre dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, münafıklara en ağır gelen namaz, İşa ile fecir namazıdır buyurdu. Yine peygamber, Ebu Hureyre'ye itabet, eğer onlar Ateme ve fecir namazlarını faziletli bilir olsalardı, muhakkak ki emekleyerek dahi gelirlerdi buyurdu. Ebu Abdullah el-Buhari, İhtiyar edilecek olan Yüce Allah'ın ve min bazi salatil işa 58. ayet kalbinden dolayı işa denilmesidir dedi. Ve Ebu Musa'dan bizler işa namazı sırasında şey peygambere giderdik. Peygamber bunu namazı karanlık iyice şiddetleninceye kadar geri bırakırdı dediği zikredilir. Ve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 Vakab onlara bu namazı böyle kılmalarını emrederdim buyurdu. 26. Yatsı vakti gece yarısına kadardır babı. Ebu Berd'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını geri bırakmayı müstahap görürdü. Bize Zahide İbni Hümeyd et tavirden o da Enes'ten olmak üzere tahsis etti. Enes radıyallahu şöyle demiştir.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 Eyyub haber verip şöyle dedi, bana Hümeyt tatbis etti, o Enes'den işitmiştir. Enes peygamberin o namazı geciktirdiği gece de peygamberin yüzünün, yüzüğünün parıltısı hala gözümün önünde destemiştir. 27. Sabah namazının fazileti babı. Bize kayıs tatbis etti, bana Celül İbni Abdullah radiyallahu Allah'a şöyle dedi, biz de birbiriyle peygamberin yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14'ü olan olan gecesinde aya baktı da şöyle buyurdu. Dikkat edin. Sizler şu ayı birbirinize gösterebilmek için sıkışıp üst üste yığılmaklığınızda hadis kalmadan hepiniz zahmesizce görüyor olduğunuz gibi. Yahut görülmesinde bir seçilememezliğe şüphe düşmeden görüyor olduğunuz gibi Rabbinizi de muhakkak göreceksiniz. Artık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 Biz hemen kat'a dedim o da Enes'ten olmak üzere tahsis etti. Ona Zeyd bin Sabit radıyallahu an peygamber ile beraber sahur yemeği yediklerini sonra namaza durduklarını tahsis etmişti. Enes dedi ki ben sahur yemeği yemeği ile namaz arasında ne kadar zaman geçmişti diye sordum. Zeyd eldi yahut 60 ayet okuyacak kadar dedi. Rauf dedi ki bize sahip İbn-i Arul o da Enes i̇bn Malik'ten olmak üzere tahsis etti. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd İbn-i Said radiyallahu anh, beraber olarak sahur yemeği yemişler. Ve sahur yemeğini bitirdikleri zaman Allah'ın peygamberi namaza kalkınca hep beraber namaz kılmışlar. Ebu Katat'a de dedi ki ben Enes'e sahur yemeklerinden ayrılmalarıyla sabah sabah namazı namazına girmeleri arasında ne kadar zaman olmuş diye sordum. Kişinin 50 ayet okuyacağı zaman kadar dedi. Ebu Hazım, Sehri İbn-i İstad ışıkmıştır. O şöyle diyordu. Ailen içinde sahur yemeğini yedim de sonra sabah namazını Resulullah ile beraber kılmaya yetişebilmem için bana suratli davranış olurdu. Yani evimden çıkmakta acele ederdim.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 Musedded Tâhsis edip şöyle dedi bize Yahya el-Kattan şumeden o da Katade'den olmak üzere tâhsis etti. Katede dedi ki ben Ebu Ali'ye işittim. O da İbn Abbas'tan o insanlar bu hadisi bana tâhsis ettiler demiştir. Bize Yahya İbn Mesâd Hişam'dan tâhsis etti. Hişam bana Babam haber verdi dedi. Babası ve bana İbn-i haber verdi dedi. İbn-i Ümer anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılacağınız namaz için güneşin doğma zamanı ve batma zamanını tahabi yani arayıp intihap etmeyiniz buyurdu. Ve Urve ve i Zübeyir de şöyle dedi. Bana İbn-i Ümer edip şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu güneşin halde bir tulu edip göründüğü vakit ta güneş yükselinceye kadar, güneşin halde bir battığı vakitte ta gaip oluncaya kadar namazı tehir ediniz buyurdu. Afiyet Süleyman ve bu hadisi rivayet etmesinde Yahya İbn Hain el-Kattan'a hitabat etti. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 ve biz de sabah namazından sonra müstesna namaz kılmayı kerik vermeyenler babır. Bu kerik olmamayı Umer, İbn-i Ümer, Ebu Said, Ebu Hureyli'den rivayet etmişlerdir. i̇bn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben arkadaşlarımı nasıl kılar gördüğüm ise böyle, ben de öyle kılarım. Ne gece ne gündüz hiçbir kimseyi istediği gibi namaz kılmaktan ne yetmem. Yalnız güneşin doğu ile, doğuşu ile batışını Taahhiri etmeyiniz. 34. İkinci namazından sonra kılına gelen faiteler ve benzeri namazlar cenaze ve rachimeler gibi namazlar babı. Kurayt ibn Musalem'den olmak üzere şöyle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindiden sonra iki rekat namaz kıldı da aptop kaştan bir takım insanlar beni öyle namazının ardındaki iki rekattan alıkoymuşlardı. koymuşlardı dedi. Ayşe radıyallahu anh şöyle demişti. bu vefat ettikten Resulullah'ı vefat ettikten Allah'a yanım olsun ki Resulullah o iki vekatı Allah'a kavuşuncaya kadar terk etmedi. Namaz kılmaya kudreti kesilmedikçe yüce Allah'a kavuşmadı. Namazların birçoğunu oturarak kılardı. Ayşe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 İkinci namazından sonra bana gelip de iki rekat kılmadığı olmazdı demiştir. Otuz beş bulutlu günde namazı evvel vaktinde eda eylem ekbabı. Ebu Melih tahtı selip şöyle demişti. Biz bulutlu bir günde bireyde ile beraber bulunduk. O şöyle dedi. Namazı evvel vaktinde eda eyleyim. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim ikinci namazını kastım tehdit de ameli batır olur buyurdu. 36. Namaz vaktinin çıkıp gitmesinden sonra ezan okumak bağlı. Ebu Kateder Rabi Allah'ın şöyle demiştir. Bir gece peygamber ile birlikte yolculuk ediyorduk. Topluluktan birisi Ya Resulallah, bizlere bir gece sonu konaklaması yaptırsan dedi. Resulullah uyuyakalıp namazı geçireceğinizden korkarım buyurdu. Bilal ben sizlere uyarım dedi.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 süresi. Kim bir namazı unutursa onu hatırladığı zaman hemen kılsın. O bu namazdan başkasını kaza etmez babı. İbrahim en nihayet bir tek namazı mesela 20 sene unutan kimse bu namazlardan bu namazdan başkasını kaza etmez buyurdu.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 Lusa İbn İsmail dedi Kehramam şöyle dedi. Ben Katade'den işittim. O hadisi rivayet etmesi zamanında ekimiş salat ve zikra hatırlamak için namaz kıldıyordu. Ve Habban şöyle dedi bize Kehramam tahsis etti bize de Kadere tahsis etti. Bize Enes Peygamberden bunun da üzerime tahsis etti. 39 geçmiş namazların sırayla kaza edilmeleri babı. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Ümer ibn-i Hattab hanca karbi günü Kureyş'in kafirlerine sormaya başladı ve ya Resulallah ikindi namazını az kalsın güneş batmadan kılamayacaktım dedi. Cabir dedi ki bunun akabinde bu sanva gittik. Rasulullah güneş battıktan sonra ikindiyi kıldırdı. Sonra da akşam namazını kıldırdı. 40. Yattı namazından sonra uyumayıp lakıtı ekmenin mekduh görülmesi bâbı. Bize Ebu'l-Minhal tahdis edip şöyle dedi. Ben babam selama ile Ebu Berre el-Esme mi yanına gittim. Babam ona Resulullah'ın farz yazılmış olan namazları nasıl kıldırır olduğunu bize tahdis et dedi. O da şöyle dedi. Resulullah öyle ki onu U'la ismiyle çağırmaktasınız. Güneş semanın ortasından batıya doğru kaydığı zaman kıldırdı. İkindiği kıldırırdı. Namazdan sonra birbirimizi Mescid'den Medine'nin en uzak yerine gider. Ailesine dönerdi de güneş henüz dipdili bulunurdu. Rabi Ebu şöyle, Minhal şöyle dedi. Ebu Berze'nin akşam namazı hakkında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 Selam verdikten sonra ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. İşte bu geceniz, gecenizi gördünüz mü? Bundan sonra geçecek yüz senenin başında bugün yeryüzünde bulunan hiçbir kimse kalmayacaktır. İnsanlar Resulullah'ın bu kelamından onu anlamakta yanılıp korktular ve yüz sene hakkındaki şu malum dedikodulara yani yüz sene sonra kıyamet kopacaktır zannıyla